Ne zaman kadar uzatılması? Gecenin üç devirine kadar. Yani? Yani e, akşamla yaz e, akşam namazıyla sabah namazı arasındaki vakti üç'e böleceksiniz. Tam ortasında. Yani derim ki e, şimdi akşam namazı Ankara'dan hesap edelim. Ankara'da yaklaşık beşte oluyor diyelim. 5'te. Evet hocam. <gülüyor> sabah da 5'te oluyor. 10 saat var. 10 saat var. Ona, e, onu üç'e böldüğünüz zaman üç, üç saat ediyor benim yaklaşık yani üç buçuk akşam beşten sonra üç buçuk eklerseniz yani altı buçuk yedi buçuk sekiz buçuk şimdi Ankara'da yası altı yirmide filan oluyor beşten beşe on saat olmuyor hocam kaç saat ben, oluyor 12 saat, oluyor. Saat, oluyor. saat tamam o dört saat ediyor işte yani dört saat olduğu zaman akşam beşte oluyorsa e, altı yedi sekiz dokuz Demek ki e, yasıyı Ankara'ya göre mesela e, Özgür Bey de Trabzon'a göre hesap edebilir 6'da ee, değil de 9'a kadar geciktirebilirdi. Bunun sebebi şudur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam prensip olarak yassın namazını kıldıktan sonra e, işte başka bir şeyle meşgul olmayı, oturup sohbet dütmeyi mekkur sayardı. yas namazını kılınca yatardı. Sabah namazına gece tercihde kalkar. <gülüyor> Sabah namazından sonra da yatmazdı. Sahabe-i Kiram da yatmazdı. Yani Prensipte yas namazını kılarsınız. Ondan sonra yatarsınız. Sabah namazını kalkarsınız. Tercülde de kalkacaksınız. Yani geceyi ibadetle kalkarsın. geçirme maksatlı yapılan bir uygulama da olabilir değil mi aslında hocam? Yani gece sadece o değil. Yani tercülde namazı, peramela farzı. Bize farz yani. değil. Yani. Mesela ben kendi uygulamamı söyleyeyim. Mesela ben prensip olarak genelde 11'de yatıyorum. Dün 12'de yattım ama sabah namazından sonra yatmıyorum ben. Gece hangi saatte yatarsam yatayım sabah namazına kılıyorum camiye gidiyorum evde kılıyorum ya. neyse ondan sonra oturup çalışıyorum şimdi sabah namazından sonra uyumayı Peygamberimiz tasvip etmiyor şimdi bir kısım insanlarımız tam konu açılmışken müsaade ederseniz burada bir kaç laf söyleyelim tabii hocam yani biz de şöyle yapıyoruz şimdi televizyon diziler filmler yarışmalar Efendim gecenin 12'sine kadar 0 1 0 2'ye kadar eğer dizi izliyor, film izliyor, televizyon seyrediyor veya internetle meşgul oluyor. Ondan sonra yatıyor. Sabah namazına da kalkamıyor. Veya kalkıyor, kılıyor, gece dedim ki ona kadar, 9'a kadar, 8'e kadar neyse yatıyorsa doğru değil. Yani Müslüman biraz erken yatmalı. Sabah namazdan sonra bereketli vakittir. Zihin dinlenmiştir. Kur'an-ı Kerim okuyabilirsiniz, zikir yapabilirsiniz. Hatta peygamberimiz diyor ki bir kimse sabah namazını camide kılsa Güneş doğup da vakti vakitinde çıkınca da camide ibadetle meşgul olsa haç sevabı alır. Elhamdülillah. Yani onun için e, bu bir prensibin gereğidir. Yani hocam en prensip Üçte biri kadar uzatılmasında hani geceyi biraz daha hı hı. uzatıp yatsıdan sonra yatmaya yönelik bir şey olur. Hocam siz dediniz ya 11'de yatıyorum diye. Ee, bizim Allah-u Alem üniversitedeki hocamız söylemişti. Vücutta bir oto kontrol sistemi var demişti. 5 saatlik, 4.5 5 saatlik bir uykuyu aldıktan sonra sanki bir sigorta artıyor ve siz kalkıyorsunuz işte lavabo ihtiyacı için, su için, başka bir sebeple. Yani yatsı namazını kıldıktan sonra biraz bir şeylerle meşgul olup hemen yatarsanız sabah namazına otomatikman vücut kaldırıyor sizi demişti. Birkaç defa dedim hakikaten oluyor. Şimdi yani bakın beden saati diye bir şey var. Yani siz mesela ben sürekli aynı saatte telefonumu kurmasam, saatimi kurmasam da uyanıyorum. Çok şey Müslüman için aynı şey söz konusudur. Ama çok yorulduğunuz zaman, ya diyelim ki normal 10.30, 11'de, 11.30'da yatıyordunuz da, eh bu gece 12.00'de yattınız, 12.30'da yattınız, zihnen de yorgundunuz. O beden saati sizi uyarmayabilir. Evet, bazen olmuyor. Ha, yani onun istisnaları olabilir ama beden alıştığı zaman, şey de öyle, mesela öğle yemeği, hiç yemeyen kimse zihin öğle yemeği beklemediği için öğlen acıkmaz ama her öğlen yiyen kimse aşağı şey yemek gibi saatinde zihin komuta eder acık acıkma hissi ortaya çıkar evet. şey de öyle yani uyku öyle evet.